Vay dile, vay dile, vay dile, vay vay, vay dile, vay dile, vay dile, vay. İnsanların yüzlerini göremiyorum, boğazım. Düm düm çözemiyorum, insanların yüzlerini göremiyorum. Bozum düm düm çözemiyorum. İstesem de yanına. Gelemiyorum, tutsam şu karanlığı, tutsam da yırtsam, ah elim elimi tutsam. Susmazsam Konuşsam Sesimi duysam Ah o güzel Yüzünü barıma Bassam Doğum günün Gülüm Doğum günün Bugün Doğum günüm Diyorsun Doğum günün Doğum günüm diyorsun. Do Kutlu olsun mutlu ol Senelerce Sana boncuktan kuş yaptım Konacak pencerene Karakolları beni alır sorguları gecelerce Hiç bekleme belki gelmem Gelemem senelerce Doğum günün kutlu olsun Mutlu ol senelerce Sana boncuktan kuş yaptım Konacak pencerene Karakolları beni alır sorguları gecelerce Hiç bekleme belki Belki gelmem, gelemem senelerce.